Daha gelmedi, daha gelmedi. Çocuğumu doğuracak ama gelmedi. Her şey yolundadır. Peki şey suyu gelmiş mi? Bilmiyorum ama konuştuğumda sümüksü bir şey çıktı demişti. <gülüyor> Bunu bilmemiz şart mı? <gülüyor> Joey sen bebeğin olurken ne yapacaksın? Ha? Ben bekleme odasında oturup pro dağıtacağım. Galiba Joey'nin bebeği ellilerden bir filmde olacak. <gülüyor> Tanrım inanamıyorum yani şimdi takside doğuruyor olabilir. Naro sakin ol muhtemelen ilk sancı 2 dolar sonraki her sancı içinde 50 senttir. <gülüyor> ne çandır yapınca oluyor ama. Doğru anı bulman gerekiyor. Merhaba. Kaçırdım mı kaçırdım? Hayır mı? daha Carol bile Aa, gelmedi. O gitar da ne öyle? Bir süre burada olabiliriz diye düşündüm. Müzikal bir şeyler olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ah, neyle şükür? Aa, merhaba. Nerede kaldınız merhaba. siz? Aa, şey ha? biz oyuncakçıya uğradık. Oyuncak havanı arıyordum. Suzu'nda Chunky'i istedim. Suzu'nun Chunky'i istemiş. Bebek doğuruyor tamam mı? Chunky'i almak için duramazsınız siz. Arabamda öyle bir çıkartma vardı. <gülüyor> Demek istediğimi anladın mı? <gülüyor> durmuşmuş. Uzatma Rose. Fazladan bir tane var. ister misin? Hayır. Hey! En sevdiğim ebeveyn ekibi nasıl? Doktor Franz Blom Merhaba. Evet. Sanırım bebek yapmayı düşünüyormuşsunuz. <gülüyor> evet. Dokuz aylık hamile olduğunu görüyorum. İyi bir başlangıç. <gülüyor> Sancıların nasıl gidiyor bakalım? Ah, çok seviyorum. Her biri rahmimde küçük bir parti gibi. 4 <gülüyor> dakikada bir. Sonuncusu 55 saniye önceydi. 59 saniye. Kuarts'la. <gülüyor> İsviçre Kuarts'ı. <gülüyor> bir şey içebilir miyim? Buz parçaları. Sadece buz parçaları. Hemşire odasında Aa, var. Hayır ben olurum. getiririm. Hayır Hemen ben dönerim. getiririm. Getiriz. Ben getiririm. Merhaba. Buz istersin diye düşündüm. <gülüyor> Teşekkür ederim Başka bir şeye ihtiyacın olursa ben e, a, Tanışmadık galiba merhaba <gülüyor> Merhaba ben Rachel Green Carol'ın eski eşinin kardeşinin ev arkadaşıyım Çok memnun oldum Doktor Franz Blau Ev arkadaşınızın abinin eski eşinin Doğum uzmanıyım <gülüyor> <gülüyor> Aa, Çok komik <gülüyor> Yemek servisi başlamıştır Bebek istiyorum. Hmm, bu gece olmaz hayatım. Yarın erken kalkacağım. <gülüyor> Kalk şuradan. Hadi kahve içelim ha. Aa tamam. Hiç yapmıyoruz çünkü. <gülüyor> şut, şut, şut, şut. Ya da yere düş. O da olur tabii. Nix fanı mısın? Aa evet. Ah berbat bir takım. <gülüyor> hey bakın bayan. Oh, oh. <gülüyor> bak şu Yuving'e bak. Güzel atış. Aslında var ya tekneden suya atsa tutturamaz. Aa, öyle mi? Sen kimi tutuyorsun? Celtics. Celtics mi? Ha! Onlar tekneden bile... Bir dakika. <gülüyor> Berbatlar tamam mı? Hadi oradan. Bu yıl yine oyuncular aldılar. Oh! Oh, ah, ah, babasını çağırayım. Hey, bize buraya bir baba lazım. Bize bir baba lazım. Onun, babası yok. Oh. Oh. Oh. Özür dilerim. Önemli değil, iyiyim aa. Ben... Oh! Aa, aa, aa, aa. Tamam aa, aa, Bu taraftan bütün hamile kadınlar buraya aa. giriyor galiba tamam. Hadi. <gülüyor> Minicikler tombullar Dokunmak güzel onlara Ama yakında büyüyüp Gıcık olacaklar sana Şimdi bağırıyorlar sana Nedenini bilmiyorsun alıyorsun ağlıyorsun, ağlıyorsun. alıyorsun alıyorsun ağlıyorsun. ağlıyorsun, ağlıyorsun, ağlıyorsun. Ol, Rica ederim sus diye verdim. Tamam. Aa, bakın ikizler. Merhaba çocuklar. Çok şirin bunlar. Haksızlık bu. Benim bir tane bile yokken onların nasıl iki tane olabilir ki? Senin de olacak. Öyle mi? Ne zaman? Tamam bak ne diyeceğim. Kırk yaşımızda ikimiz de evlenmemişsek... Seninle bir tane yaparız ne dersin? Neden kırkımda evlenmemiş oluyorum ki? Aa, hayır hayır hayır farazi konuşuyordum. Tamam farazi olarak kırk yaşında neden evlenmemiş oluyorum? Hayır hayır hayır. Hayır hayır söyle ciddiyim yani evlenmeme engel bir şey mi var sence? Aa, aa, aa. Evet. Olamaz bu paraşüt değil sırt çantasıymış. <gülüyor> Merhaba. Merhaba aa şuna bak giyinip süslenmişsin. <gülüyor> Eve gidip üstünü mü değiştirdin? Aa, evet, bugün önemli bir gün. Güzel görünmek istiyorum. Um, doktor Franz Blau'ya uğradın mı acaba? Hayır, görmedim. Nerede peki? Bu burada olması gerekiyordu. Ya bebeğin ona ihtiyacı olursa? Rachel, senin doktorlarla bu olayın nedir? Baban doktor muydu yoksa? Evet, neden? <gülüyor> Öylesine sordum. Bunları konuşmuştuk. Hayır onu aramayacağım. <gülüyor> Onun çocuğu olması umurumda bile değil. Pislik. Hayır yalnız değilim. Joey var. <gülüyor> ne demek Joey kim? Soyadın ne? Tribiyani. Joey Tribiyani. <gülüyor> evet. Tamam. Bekle. Seninle konuşmak istiyorum. Hayır. Hadi al şu <gülüyor> telefonu. <gülüyor> Merhaba. Evet, benim. <gülüyor> hayır, hayır. Sadece arkadaşız. Evet. Evet, bekarım. 25. Oyuncuyum. Alo. Telefonda konuşmayı pek sevmez ha, Belli ee, şey, Babasının olayı nedir Yani biri benim bebeğimi doğuruyor olsaydı Bilmek isterdim yani değil mi Hey Nix taraftarı babalıkla ilgili görüşlerinle ilgileniyor muyum Aa, Hayır <gülüyor> Tamam Bak ben en iyisi gideyim artık En iyisi git Bol şans Ve kendine iyi bak Sel sorunu ne biliyor musun? Oyuncuların yönetmesine izin veriyorlar. bu doğru değil. Aa, doğru. Değil. Doğru. Değil. Doğru. Nefes, Nefes, al. Al. Nefes, Nefes al. al. Nefes al. Nefes beni al. Nefes al. 15 saniye daha. 14 13 12 Hızlı 11 Pepsi geçecek unutma. Bunu Jordi için yapıyoruz. Jordi'yi düşünmeye devam Jordi et. Jordi de kim be? <Gülüyor> oğlum. Hayır hayır hayır. Jordi adında bir oğlum yok. Anlaşmıştık. Oğlumun adı Jamie. Şey. James Suzu'nun ilk sevgilisinin adı. Biz de tekrar Jordi'ye döndük. Dur <gülüyor> dur dur dur dur. dur Ne demek Jordi'ye döndük? Jordi'de hiç durmadık ki biz. Biz Jesse'de, Cody'de, Dylan fiyaskoları sırasında... ...onun yanından geçtik. <gülüyor> ne oldu? Ne no, no, no, no, no, no, no, no. tamam. oldu? Ne oldu? Tamam. Ben halledeceğim. Sen ben de, onunla yatıyorsun. Krantlar benim. Hayır değil artık. İkiniz de dışarı lütfen. Ne O başlattı sen yaptın böyle çıkarmaya çalışıyorum. İşimi kolaylaştırmıyorsunuz. E, ama... Çakın. Çok sağ ol. Yaptığını beğendin mi? Evet beğendim. Dışarı. Ama... Nefes al. Nefes al. Nefes al. Olamaz. O ne? Bir şey patladı. Suyu geliyor sakin ol biraz Suyu mu geldi ne demek o suyu geliyor ne demek Nefes al <gülüyor> nefes al nefes al <gülüyor> ha, Lütfen bu senin suçun tamam mı Nasıl nasıl benim suçum oluyor Sen gelmeden önce Carol beni hiç odadan atmamıştı Öyle mi ben hayatına girmeden önce Carol'ın yapmadığı çok şey var <gülüyor> Kalalık mı yapıyorsun? Hayır senin sorun ne de komik olarak görüyorsunuz. Sen beni şimdi tehdit Hayır, mi ediyorsun? Tamam evet, evet, evet, yani yeter şuraya girin mi? hadi. Tanrım çocuklar. İnanmıyorum size. Bu binada dünyaya çocuklar geliyor. Duymaları gereken ilk şey sizin negatif kavga sesleriniz değil. Barışmayı kesin. Yeter artık. Evet susun. <gülüyor> Bana bunu bir daha yaptırma. Sesimin böyle çıkmasını sevmiyorum. <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? İmdat! İmdat! Kimse yok mu? İmdat! Bebeğim olacak. Bir çıkarsın beni buradan. İmdat! Ah. Tamam herkes geri çekilsin. Tamam. Oh. Oh. Of. Etme, ...onları bulacağız ve o zamana kadar... ...biz yanındayız, tamam mı? Tamam, tamam. tamam. Evet, neyse Paris'i anlatıyordun, muhteşem bir yere ya. benziyor. Gerçekten, otelimin hemen yanında... ...harika bir pastane vardı ama... Aa! Aa! ...tamam canım... <gülüyor> Sen hadi Lydia yapabilirsin. Aa, aa. Ikın, ikın, çıksın, ikın, çıksın. Zorla, zorla. Ikın çıksın, ikın, çıksın. Çıkar onu dışarı. Hadi topu alalım da gidelim. Hey hey, ho ho. Hadi, hadi onu. Sadece şey. Evet, tamam. Ikın, ikın, ikın. <gülüyor> Kapıyı süpürgenin içine mi çekeceksin? <gülüyor> İmdat, İmdat. İmdat. Hemen ertesi gün cesetlerini buldular. <gülüyor> Hemen ertesi gün cesetlerini bul. <gülüyor> la la la la, İmdat. la la la. Hayır her şey yolunda anne. Gerçekten. Rose çok iyi. Ee, o... Rose bambaşka bir yerde anne. Hayır gitti. Ee, hayır. hayır hayır gelmene hiç gerek yok gerçekten. Ne demek bu tek şansın olabilir? E, yapma lütfen. Daha 26 yaşındayım ve bebek falan da düşündüğüm yok. Neredeydin? Oh. Aa, bebeğim oldu. Tebrik ederim. Bilmiyorum. Bir saatte olabilir, üç saatte ama rahat ol Carol gayet iyi. Peki ya söylesene şu anda biriyle birlikte misin? Hayır, hayır şu anda değilim, hayır değilim, hayır. <gülüyor> Peki sen? Hayır, hayır kadınlar bir türlü benimle çıkmıyor. <gülüyor> evet, yakışıklı doktorların öyle olduğunu duymuştum. Yok, yok cidden. Şeyde çok zaman geçirdiğim için sanırım yani... ...işimi yaptığım yerde... <gülüyor> İşimin özel hayatımı etkilemesine izin vermemeye çalışıyorum ama... ...çok zor benim yaptığım... ...işi yaparken bu şey gibi... <gülüyor> ...mesela sen ne iş yapıyorsun? Ben garsonum. Tamam peki hiç şöyle olmuyor mu? İşten çıkıp eve geliyorsun ve şey olmuyor mu yani... ...bir fincan daha kahve görürsem eğer... <gülüyor> evet anladım. <gülüyor> ha, tamam tamam. Ben arkadaşını <Gülüyor> kontrol edeyim. Tamam, peki aldım. Oldu. Burada olduğumu nereden bildin? Annen aradı. Bu o mu? Yok, bunu ödünç verdiler. Tek başına yapmak zorunda kaldığın için özür dilerim. Aa. Tek başıma değildim. Yanımda doktor, hemşire bir de yardımcı adam vardı. Maç kim kazandı gördün mü? Evet. On sayıla niks aldı. Berbatlar. Şey o kadar da kötü değiller. Hadi, hadi. Pekala. Hayaksi, hayaksi, hayaksi, hayaksi. Hepsi senin suçun. Güya hayatımın en önemli günü olacaktı, oğlum doğuyor benim. Ama burada seninle kapalı kalacağımı bilmiyordum işte. Sevdiğim kadın bugün doğuruyor. Senin kadar ben de bunu bekliyordum. Yo yo yo inan bana kimse benim kadar beklemedi tamam mı? Ve asıl garip olan ne biliyor musun? Bu iş bitince bebekle eve sen gideceksin. Peki bana ne kalacak? Sen de bebeğin babası olacaksın. Herkes kim olduğunu biliyor. Peki ben kimim? Anneler günü var, babalar günü var. Lezbiyen sevgili günü diye bir şey yok ama. Ha sana her gün lezbiyen sevgili günü be. <gülüyor> Harika bir şey <gülüyor> Açıklar mısın? Yani şey ben Küçükken işte babam bizi terk etti Annem öldü ve Üvey babam hapse girdi Yani hepsini toplasan bir ebeveyn etmiyordu Ama Bu minik bebeğin Tam 3 tane ebeveyni olacak Onu kim en çok sevecek En çok kim ilgilenecek diye kavga ediyorlar Üstelik daha doğmadı bile yani dünyanın en şanslı bebeği. Affedersiniz, kavganızı böldüm. <gülüyor> Nerede bunlar? E tatlım, kesin birazdan gelir. Evet canım bunu kaçırmazlar. Evet sakin ol daha 9 santim açılmış. Bebek daha ilerlemedi bile. Hey beni gerçekten korkutuyorsun. <gülüyor> Yardım etsenize kalbimi sökmeye çalışıyorum. <gülüyor> Ya ya çok güzel bir meme ucu gören oldu mu? Tamam, 10 santim. Başlıyoruz. Haydi canım bakın Vakti geldi. Ama tamam. daha gelmediler? Kusura bakma Bebeğe beklemesini söyleyemem. O, olamaz. Tamam havalandırmayı açtım. Merhaba ben ben. Hastane çalışanı ben. Ben kurtarma geliyorum. Tamam, tamam, tamam, çok güzel ben, tamam, hadi gel. Ben hazır mısın? Evet. Tamam, ver ayağını. Tamam. Ah. Tamam, üç deyince ben bir, ah. iki, üç. Ah. Ah. Hadi tamam. ben. Tamam, tamam işte oldu. Tamam. Hadi ah. ben. Ah. Ne ah. görüyorsun? Evet, Suzun Evet, Suzun karanlık bir havalandırma boşluğu görüyorum. <gülüyor> bir dakika. Evet, gerçekten karanlık bir boşluk. Ah. Ah nihayet. Phibs kapı açıldı. Açıldı. Durun. Bacaklarınızı unuttunuz. Akın. Ah. Ha. Uzun iki ayağı yaptın. Tamam Carol. Akınmaya devam et. Hadi akın. Ah. Affedersin. Şunu alabilir miyim acaba? Ah. <gülüyor> Peki hala bu odada çok fazla insan var. Bir tanesi de yolda. Eski koca veya lezbiyen hayat arkadaşı olmayan herkes dışarı çıksın. Anlaşıldı mı? Tamam Ay, tamam. Hoşçakalın. Tamam, tamam. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir şey soracağım. Keril'in <gülüyor> lezbiyen hayat arkadaşı olmak <gülüyor> zorunda mı? <mısın>? Dışarı. <gülüyor> tamam. Tamam başı göründü. Geliyor. <gülüyor> Oğlum, bakayım görmem lazım. Görmem lazım. oh oh oh oh <gülüyor> <gülüyor> bir kafa. K kocamanmış. Kerel bunu nasıl yapıyorsun? Yardımcı olmuyorsun. Harikasın. <gülüyor> Çok tamam, iyi gidiyorsun. Tamam. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> ne görüyorsun? Ne tamam, tamam tamam tamam e, kafa var omuzlar var kollar var bir de bir de şey var ay küçücük parmakları var Göğsü ve karnı da var bu erkek erkek bu evet evet bacakları geldi dizleri geldi ayakları da var işte geldi o bir insan. Jöleyle kaplanmış adamcımız sanki. Gerçekten Çok güzel bir bebek çocuklar var. <gülüyor> Marmak <gülüyor> yok. Ama bu küçük adama hala bir isim bulmalıyız. Beni e ne dersiniz? Evet. Niye daha önce hiç söylemedin ki? Çünkü bize daha yeni bulduk. <gülüyor> <gülüyor> İsim bulmakla meşguldük. Merhaba. Hoş geldin. Girebilir miyiz? Evet, gelin, hadi gelin. Doktor Jennifer, lütfen tanışmanıza yardım edin. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Aa, merhaba, be. merhaba ben. Merhaba ben. Bunlar da bizimkiler. Merhaba ben. Merhaba. Sözün aynı sana benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Ah tanrım, birimiz bunlardan birine sahip inanamıyorum. Evet, ben hala bunlardan biriyim. Ruhas. Evet. Alabilir miyim? Ee, tabii. <gülüyor> tamam, başına dikkat Aa, tamam. et. Şöyle. <gülüyor> Oh, merhaba ben Merhaba Ben halan Monika Evet benim Ben Monika halanım canım Ben Yanımda hep Sakız bulunduracağım Ben Bir şey bilmeni istiyorum Bazı anlarda ben ben yanında olmayabilirim ee, böyle ama her zaman geri geleceğim böyle <gülüyor> ve bazen daha uzun süre olmayabilirim işte böyle <gülüyor> Ama yine de geri geleceğim aynen böyle. <gülüyor> bazen de üçüncü kaleye koşmanı istediğimde böyle yapacağım. Aa, o inanılmaz <gülüyor> bir şey. Evet, evet. Şuna bak. Ben. Ben. Hey Ben. Tepki yok. Bence adı ben değil. Ben. <gülüyor> Kapatıyor. Aa, Bakın gözlerini açıyor Pek fazla bir şey yapmıyor değil mi? Hayır hemen hemen hepsi bu Kahve içmek ister misiniz? Ya, evet. Evet. Tamam. tamam sonra görüşürüz